ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'a ba'di. Mewkifu mes'ele fi tekfiri. Tekfir meselesinde ahl-i sünneti vel cema'atin konumu. E, ve min usul-i akideh-i sebefi salihih ahl-i sünneti vel cema'ati. Ahl-i sünnet vel cema'at e, sebefi sahil akidesinin asıllarındandır. Annabum, onlar la yukeffirune ahaden bir bi kimseyi muayyen olarak tekfir etmezler. nel Müslümanlardan müslümanlardan <gülüyor> Kendini tekfir ettirecek bir şeyi işleyen bir insanı <gülüyor> muayyen olarak tekfir etmezler. İlla بَعْدَ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ Ancak hücjeti ikame ettikten sonra tekfir ederler. Ancak hücjeti ikame ettikten sonra tekfir <gülüyor> ederler. اَلَّتِهِ اُكِي يُكَفَّرُوا تَارِكُهَا بِهِ Kendisi ile onu terk edenin tekfir edildiği hücceti ikame ettikten sonra tekfederler. Yani hani hücceti ikame edilmediği için adam küfür işliyor. Yani hücceti terk etmiş. Ehl-i sünnet ne yaparlar? Hücceti ona ikame ederler. Ondan sonra onu tekfir ederler. Fettetebaffara şartlar gerçekleşir. Vetentefil mavani'u maniler som olur. Fatazulu şubhetu an cahili ve'l müteabbili cahilden şüpheler zail olur. Ma'lum e, bilinir ki o vakıb ki bu يكون oluyor fil umur khafiye fil gizli işlerde oluyor elleti o gizli işler ki gizli şeyler ki tahtaju keşfi e, onun açığa çıkması ve açıklanması gerekiyor gereken gizli işlerde oluyor bi khidafil esya'i e, açık olan şeylerin e, hilafına Misli, misli cahdi vücuda Allah'ın varlığını inkar gibi ve tezkii ve Peygamberi gibi, sallallahu aleyhi sallam, vajhti onun saletinin genelini inkar gibi ve khatmi ilnimbuveti ve onun son Peygamber olduğunu ya gibi. Şimdi ne anladın? sonra özetle, Türkçe'sini. E, açık olan meselelerde bu şekilde e, şeye, şeye bakılmaz. Baştan, en baştan ne anladın? Sonunu söyle. Normalde bir insanın tekfir etmek için bir büyük küfür işlemesi, yani onun için tek, tekfir için tek, e, yeterli değildir. Tevil edip olmadığı, ondan sonra işte cehalet olmadığına bakılır. Ancak bu kapalı meselelerdedir. Açık meseleler ise işte Allah'ın varlığı inkar gibi, Peygamber'in nisâletini inkar gibi bu tip meselede ise cehalete veya tevil'e bakılmaz. Tamam. Şimdi normalde e, bir iman meselesini gördükten sonra hemen onun akabinde gördüğümüz mevzu tekfir meselesi. Neden? Çünkü e, küfür imanın zıddı. iman da küfürün neydir? İman da küfürün zıddıdır. Şimdi biz imanı tanımlarken ne demiştik? Biz imanı tanımlarken demiştik ki iman söz ve ameldir. Yani ne demek iman söz ve ameldir? Demiştik ki iman kişinin dil ile söylemesi, kalp ile tasdik etmesi ve organlarla da amel etmesidir. Küfür de aynen böyledir. Yani ehli sünnet imanı nasıl tanımlamışsa Küfürü de o şekilde tanımlamıştır. Küfür insanın küfrü gerektiren bir söz veya bir fiil veya bir inanış biçimiyle inanmasıdır. Küfür budur. Yani küfür kaç şekilde olur ehl sünnetin yanında? Sözle de olur, amelle de olur, itikatla da ne olur? İtikatla da olur. Neden? Çünkü küfür imanın tam zıddıdır. Buradaki mesele ise küfrün ne olduğunu araştırmak değildir. Şu anda görmüş olduğumuz şey küfrün ne olduğunu araştırmak değildir. Buradaki mesele ne? Küfür olan şeyi yapan faillerin hükmünü anlamaktır. Öyle mi? Bugünkü meselemiz yani bugünkü dersimiz küfür nedir? Şimdi biz iman dediğimizde iman nedir, imanı anlattık. Burada ise küfür nedir onu anlatmayacağız. Küfrün üzerine kaim olmuş olduğu faillerin hükmü nedir? Yani küfrü işleyenlerin hükmü nedir? İnanılması gerekenlere inanan İnanılması gerekenleri söyleyen, inanılması gerekenlere amel eden insanların mü'min olduğunu öğrendik, öyle mi? Şimdi bu defa küfür olan sözü söyleyen, küfür olan itikatla itikatlanan, küfür olan fiilleri yapanların ne olduğu, bunlar da nedirler? Onlar mü'min olduğu gibi bunlar da kâfirdirler. Nasıl ki iman olan şeyleri yerine getirenlerin ismi mü'minse, küfür olan şeyleri de yerine getirenlerin ismi şeriatta nedir? Şeriatta kafirdir. Zaten dinin bütün meseleleri bu iki mesele'nin üzerine bina edilir. Yani kim mü'mindir, kim kafirdir. Çünkü bütün muamelat, bütün yapılan işler gerek devlet işleri olsun, gerek ferdi işler olsun, gerek toplumsal işler olsun hepsi bunun üzerine bina edilir. İslam toplumunun ahkâmi ayrıdır, küfür toplumunun ahkâmi ayrıdır. İslam devletinin ahkâmi ayrıdır, küfür devletinin ahkâmi ayrıdır. Müslüman imamın ahkamı ayrıdır, kafir olan imamın ahkamı ayrıdır. Müslüman velinin ahkamı ayrıdır, kafir olan velinin ahkamı ayrıdır. İlahiri yani uzarda gider. Tamam? Onun için e, bizim burada bilmemiz gereken mesele bir insan nasıl ne zaman tekfir edilir veya ne şekilde bir insan tekfir edilir? Yani kendisine küfür hükmü verilir. Şimdi öncelikle bizim şunu bilmemiz lazım. Asli kafir ile asli kafir ile dine girdikten sonra küfür işleyen insanları birbirinden ayırmamız lazım. Asli kafir ile dine girdikten sonra küfür işleyen insanları birbirinden ayırmamız lazım. Neden? Çünkü asli kafir hiç İslam dinine girmediği için bunda şartlar yerine gelmiş midir? Bunda engeller var mıdır? Bunun küfre düştüğü mesele kapalı mıdır? Açık mıdır vesaire? Hiç bunlara bakılmadan Sahibine küfürle ne yapılır? Küfürle hükmedilir. Çünkü kendisi ile tedeyyün etmiş olduğu din, küfür dinidir. Tamam? Din olarak benimsediği, dinden kastım illaki ben Yahudi'yim, Hristiyan'ım demesine gerek yok. Kişinin takip etmiş olduğu yol, kişinin kendisine bağlı olduğu kurallar bunlar nedir? Bunlar bunu belirler. Mesela bir laik asli kafirdir. Hiçbir zaman İslam dinine girmemiştir, öyle mi? Onun için bu adam cahil midir? Tevhül ehli midir Vesaire. bunlara ne yapılmaz? Bunlara bakılmaz. Bir demokrat 24 saatte ben müslümanım dese asli kafirdir. Öyle mi? İslam eğer tabi <gülüyor> zamandan bir zaman İslam dinine girmişse o zaman mürtettir. Lakin yok kendinin bildiği bileli demokrat olduğunu savunuyor. Demokrat olduğunu iddia ediyorsa bu adam nedir? Bu adam asli bir kafirdir. Bir adam kabillere tapıyorsa, kabillerden yardım bekliyorsa, kabirlerde olanların veyahut da velilerin şunların bunların kainata tasarruf hakkı sahip olduğuna inanıyorsa verdiğine aldığına çektiğine inanıyorsa bunlara ibadetlerini yönlendiriyorsa bu adam asli bir kafirdir. Henüz İslam dinine girmemiş olduğu için bu tip insanlarda işte tekfirin engelleri yerine gelmiş midir? Şartları yerine gelmiş midir? Şöyle olmuş mudur? Bunlara ne yapılmaz? Bunlara bakılmaz. Bu insanların yani bu asli kafir demiş olduğumuz insanların kendilerini bir dine nispet etmeleri önemli değildir. Kendilerini bir peygambere nispet etmeleri önemli değildir. Mühim olan şey nedir? Şirki benimseyip işliyorlar mı yoksa işlemiyorlar mı? Temellerinde şirk varsa ve bunun üzerine yetişmişlerse bu insanlar nedir? Asli müşriktir. Mekkeli müşrikler gibi yani kendilerini Hz. İbrahim'e nispet etmeleri ne Hz. İsmail'e nispet etmeleri ne Hz. İsmail'in ve İbrahim'in şeriatını uyguladıklarına inanmaları onlar için ne olmamıştır? Onlar için küfre girmelerine engel olmamıştır. Bir kısmı cahildi bunların, bir kısmının kendine göre tevhülü vardı öyle mi? Babalarımızı bu yol üzerine bulduk biz de buna uyuyoruz diyenlerin tevili vardı öyle mi? <gülüyor> Allah dilemeseydi biz şirk koşmazdık diyenlerin de tevhülü vardı. Delil olmayan bir şeyi delil diye kullanmışlardı. Sen öyle bir kavme anlat ki onların babaları uyarılmamıştır denilen kavim onlarda neydi? Onlar da cahildi. Lakin bu onların küfre girmelerine hiçbir şekilde ne olmamıştır? Engel olmamıştır. Öyleyse şirk üzerine yetişmiş olan ve kendini bir dine nispet ederken asıllarında şirk olan, aslında şirki yaşayan insanlar nedirler? Asli kafirdirler. Yani İslam dinine hiç ne yapmamışlardır? İslam dinine girmemişlerdir. Velev kendilerini bir peygambere nispet edip herhangi bir peygamberin şeriatıyla e, amel etselerde, Bunlar bizim konumuzun dışındadır. Anlaşıldı mı? Yani bir adam kendini bildi bileli kabirlerden yardım istiyorsa, bir adam kendini bildi bileli ben demokratım diyorsa, bir adam kendini bildi bileli kafirleri dost edinip onların yanında yer alıyorsa, dini bu diyebilip bunun üzerine dinini bina etmişse, bu insan nedir? Mekkeli müşrikler gibi asli olan müşriklerdendir. Ve bu bizim konumuza ne değildir? Bizim konumuza dahil değildir. Bizim burada konuşmuş olduğumuz ne? Bir adam Müslüman. İslam dinine girdi. Tamam. İslam dinine girdikten sonra herhangi bir küfür sözü söyledi. Herhangi bir küfür inanış biçimiyle inanmaya başladı. Herhangi bir küfür amelini yaptı. Mesela bu insanlar nasıl tekfir edilir mi? Edilirse nasıl edilir? Edecekse kim eder? Bunun bir usulü var mıdır yoksa bunun bir usulü yok mudur? Anlaşıldı mı buraya kadar? Anlaşıldı. Niye? Çünkü Allah azze ve celle müminlerle kafirlerin hükmünü birbirinden ne yapmıştır? Müminlerle kafirlerin hükmünü birbirinden tamamen ayırmıştır. Öyle mi? E feneceal ekel kel Biz Müslümanları mücimler gibi yapar mıyız hiç? diyor Allah azze ve celle. Niye? Müminle mücrimin hükmü birbirinden tamamen ayrıdır. İkisini birbirine karıştıranlar veya karışmış olanları birbirinden ayırmaya çalışanlar iki tayfede sapıktır. Öyle mi? Müslümanı müşrik gören de müşriği müslüman gören de nedir? İki tayfede eğer şer'i muteber bir dayanağa dayanmamışlarsa iki tayfede sapıktır. Ondan dolayı bu mevzuyu çok güzel anlamak lazım. O zaman bu mevzunun temelinde ne yatar? Bu meselenin girişinde hangi meselenin incelenmesi gerekir? Bir insan ne ile müslüman olur? Öyle mi? Biz çünkü ne diyoruz? Bu mesele Tamamen İslam dinine girmiş olan insanların neyidir? İnsanların meselesidir. Onun için bu meselenin mukaddimesi ne olmalıdır? Bir insan ne ile Müslüman olur? Bir insan ne ile Müslüman olur? Kim bize cevap verecek? Bizler Ayet-i Kerime'ye baktığımız zaman Tövbe Suresi 5 ve 18. ayet-i Kerime'ye baktığımızda Hı. bir Müslüman şirkten teberriydi, tövbe ettiği zaman Müslüman olur. Heh. Aynı şekilde bu ayetin tefsiri olarak Masul Asadül Senen kimleye hene der ve Allah'ın dışında ibadet edenlerin inkâr ederse canı onu haram olur. Asadullah demiştir. Bu da bir insanın Müslüman olabilmesi için zikreden teberrü etmesi gerektiğini gösterir. Hakkın Mert. Allah razı olsun. O zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki bir insanın Müslüman olabilmesi için temel şart nedir? şirkten teberrih etmesi gerekir. Yani la ilahe illallah demesi değil veya namaz kılması değil veya sadaka vermesi değil bunların hiçbiri değil. Bir insanın müslüman olabilmesi için İslam dinine girebilmesi için şirkten tövbe etmesi gerekir. Öyle mi? Şirkten tövbe etmesi gerekir. Ha, Bu farklı şekillerde olabilir. Bir insan ben var olan bütün şirklerden tövbe ettim Allah'a teslim oldum da diyebilir. Veya bunu ifade eden bir kelime kullanarak da İslam'a girebilir. Mesela La İlahe İllallah diyordur adam. Söylemiş olduğu La İlahe kastı ben bütün batıl dinlerden teberrih ettim. Var olan bütün şirklerden tövbe ettim. Bu kasıtla La İlahe İllallah söylüyordur. Bu da onu İslam dinine sokar. Veya ben Müslüman oldum diyordur, fark etmez. Yani yeter ki kastı adamın ne olsun, adamın şirkten teberrih etmek ve şiriklerden tövbe etmek olsun. Yoksa aksi halde bir insan Allah yaratıcıdır veya Allah rızık verendir veya Allah kudret sahibidir gibi düşüncelerle La ilahe illallah söyler veyahut da ben müslümanım derse bu onu İslam dinine sokmaz çünkü bu kadarını mehkeli müşrikler de söylüyorlardı. Öyle mi? Yeri ve göğü yaratan kimdir diye onlara sorarsan Allah'tır diyecekler. Size yerden ve gökten rızık veren kimdir diye sorarsan sana Allah'tır diyecekler. Öldüren ve dirilten Allah'tır diyecekler. Kainatı elinde tutup bütün işlerin tedbirini yöneten kimdir diye sorsan sana Allah'tır diye. De ki o zaman niye şirk koşuyorsunuz? Neden o zaman sakınmazsınız diye Allah Azze ve Celle soruyor. O zaman nedir? Burası çok önemli bir mesele. Yani bir insanın kendi anladığı şekilde la ilahe illallah söylemesi onu İslam dinine sokmaz. İnsanın la ilahe illallah derken kastı ne olacak? şirkten teberri edip şirklerden uzaklaşmak olacak. Anlaşıldı mı? Bunu diyelim bir adam söyledi Müslüman olur. Bu kasıtla söylemediği zaman Müslüman olmaz aynı Mekkeli müşrikler gibi olur. Niye? Çünkü Mekkeli müşrikler de Allah'ın yaratıcı olduğunu, rızık verdiğini, Hazri İbrahim'in peygamber olduğunu, Hazri İsmail'in peygamber olduğunu bunların hepsini kabul ediyorlardı ve ikrar ediyorlardı. Bu da Kur'an-ı Kerim'de zaten apaçık bir şekilde. Lakin bu onları İslam dairesine ne yapmadı? İslam dairesine onları hiçbir şekilde sokmadı. Herkese bugünkü müşrikler için de geçerlidir Burası anlaşıldı. Zaten bilinen bir mevzu özet olsun. İkinci mesele diyelim ki adam İslam dinine girdi. İslam dinine girdikten sonra küfür amellerinden bir amel işledi. Veya bir küfür sözü söyledi veya bir küfür inanış biçimiyle inandı. 1- Bizim bu adamı tekfir etmemiz için önce bu adamda şartların yerine geldiğini, ve engellerin ortadan kalktığını ne yapmamız lazım? Engellerin ortadan kalktığını bir tespit etmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz için de karşımızdaki Müslümanın mümteni değil de maktur aleyhi olması lazım. Bu birinci mesele. Tamam mı? Çünkü mümteni olan insan, mümteni ne demektir? Müslümanların kablasında olmayan ve kendisi yargılanamayan insan demektir. Bu farklı şekillerde olabilir. Adam gidip kafirlerinin yanına sığınabilir. Adam kendisi bir kuvvet oluşturup İslam'ın kanunlarından imtina edebilir, öyle mi? Veya kanunlar adamı koruduğu için Müslümanlar onu yargılayamaz. Bu birçok şekilde olabilir. Ama bunun genel başlığı nedir? Adamın Müslümanların kabdasında olmayıp, Müslümanların kendisini yargılayamadığıdır. Bu adamla bizim işimiz yok. Bunun küfür ameli, küfür sözü, küfür fiiliyle buna kafir gibi ne yapılır? Muamele edilir. Neden? Çünkü kendisine hücret ikamesi yapılacak, şartların ve engellerin araştırılacağı bir ortam söz konusu değildir. İkinci mesele, adam diyelim maktur aleyhi. Ne demek? Yani Müslümanların kendisini yargılayabildiği, kendisine hücret ikamesi yapabildiği vesaire maktur aleyhi olan bir adam, küfür sözü işledi veya küfür fiili işledi. Bu tip adamlarda şartlara bakılır ve neye bakılır? Engellere bakılır. Tabi hangi şartla küfre düşmüş olduğu mesele zahir, açık ve usulü dinden olan bir mesele olmamak kaydıyla. Mesela diyelim ki bir adam İslam'a girdi, Müslüman oldu, Allah yoktur dedi. Biz bu adamda tekfirin engellerine ve şartlarına veyahut da hüccetinin ikamesine mi bakacağız? Gerek yok. Bu adam nedir? Kafirdir. Adam diyelim dedi ki ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı kabul etmiyorum. Yani Nas olarak Nas'ın içinde gelmiş olan şeylerden birini inkar etti mesela diyelim. Hüküm Allah'ın değildir dedi mesela. Öyle mi? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedi mesela. Bu adam nedir? Buna hüccet ikamesi yapmaya gerek yok. Bu adam asli kafirlerden, ya bu adam kafirdir. Müslüman olduktan sonra olsa bile bu adam mürtettir. Çünkü herkesin bilmekle mükellef olduğu usulü dindeki meselelere muhalefet etmiştir. Allah rızık vermez dedi mesela. Allah nasıl rızık verecek dedi mesela. Örneğin vesaire vesaire. Bunun gibi meselelerde hüccet ikamesine gidilmez. Ama diyelim ki <gülüyor> bir Müslüman Müslüman olduktan sonra küfürlerden bir tane küfür işledi ve bu küfür de Kur'an'da ve Sünneten nas olarak mevcut olmayan bir küfür. Kur'an'da ve sünnette nas olarak mevcut olmayan bir küfür. Tamam biz bu adama ne yapmamız lazım? Şartlar yerine gelmiş mi? Engeller ortadan kalkmış mı? Buna ne yapmamız lazım? Buna bakmamız lazım. Tabi karşımızdaki adam maktur aleyhi olacak. Yani kendisine e, hüccet ikam edilebilecek cinsel olacak. Şartlar ve engellerden kastımız ne? Bir, failde aranan şartlar ve engeller. İki, fiilde aranan şartlar ve engeller. Yani o küfür sözü, küfür fiili, küfür inanış bişimi şey onu kastediyoruz. Onda aranan ne? Şartlar ve engeller. Failde aranan şartlar nelerdir? Tabi şartları zikrettik mi? Sanki engelleri, engelleri zikrettik mi? Sanki şartları zikretmiş oluruz. Çünkü ikisi birbirinin tam neyidir? İkisi birbirinin tam zıddıdır. Failde aranan şartlar mesela. Failde aranan şartlar nelerdir? Nasıl? Bir müslüman olacak. Öyle mi? En başta ne olacak? Müslüman olacak. Çünkü kafirse zaten kafirlerin ahkamı Müslümanların ahkamından tamamen nedir? Farklıdır. Zaten şu asrımızda yapılan en büyük zulüm, en büyük zulümlerden bir tanesi nedir? Kafirleri Müslüman kabul edip İslam'ın ahkamını kafirlerin üzerine uygulamaya çalışmaktır. Yani bu kafir olan, hiç İslam dinine girmemiş olan insanlar Müslümanmış gibi bunlara ele alıp yok cahil midirler, yok tevhülleri var mıdır, yok yok mudur? Bu nedir? اَفَنَجْعَلُ ekel كَالْمُجْرِم۪ينَ biz Müslümanları mücrim gibi mi yaparız diyor Allah Azze ve Celle. Yani Müslümanı mücrim, mücimi Müslüman yapmak ikisi de nedir? İkisi de birbirine zıt olan, ikisi de yanlıştır, ikisi de sapıklıktır. Bir adam Müslüman olacak. İki akli baliğ olacak. Ne olacak? Akli baliğ olacak. Neden? Çünkü rufiy al kalemu an salasin. Üç kişiden kalem ne yapılmıştır? kaldırılmıştır. Bunlardan bir tanesi de kimdir? Bunlardan bir tanesi de ani sabii hatta yahutelim. Çocuk Büluğa erinceye kadar kendisinden ne yapılmıştır? Kendisinden kaldırılmıştır. Tabi buna deli de dahildir. Akl-i dediğimiz zaman deli de buna dahildir. Çocuk da buna dahildir. Öyle mi? Üç, ne olacak? Kasıt sahibi olacak. Kasıt sahibi olacak. Ne demek kasıt sahibi? <gülüyor> Nasıl? Şimdi kasıt kelimesini söylediğimiz zaman, bunda iki tane kasıt var. Bir zamanımızın mürciyelerinin veyahut cehmiyelerinin kastetmiş olduğu kasıt var. Bir de eli sünnetin kastetmiş olduğu kasıt var. Mürciyenin kastetmiş olduğu kasıt ne? Mürciyenin kastetmiş olduğu kasıt veya cehmiyenin kastetmiş olduğu kasıt, Tabi günümüz mürciyelerinden yoksa mürciyetü fukâhı söylemiyorum yani o hakaret olur zaten. Bu günümüz mürciyelerini yani mürciye de istilâh mürciye denmiş bunlara. Yoksa bunlar mürciye falan değiller. Bunların dinle uzaktan yakından bir alakası yok. Bunların kasıttan kastı ne? Bunların kasıt dedikleri zaman bir insanın ben kafir olayım diye küfür işlemesi. Bunların kastetmekten, kasıt kelimesinden kasıtları bu. Yani mesela diyelim ki adam, örnek veriyorum gitti bir kabire dua etti. Kabirde yatan birine dua edip ondan yardım istedi. Mesela Bu adam kafir midir? Hayır kafir değildir. Niye kafir değildir? Çünkü bu kafir olmayı kastetmemiştir. Bunların kasıttan kastettikleri şey bu. Bu doğru mu? Bu kesinlikle yanlış olan, İslam diniyle alakası olmayan bir şey, öyle mi? Bir insanın küfür fiilini yapması, küfür sözünü söylemesi yeterlidir. Küfre girmeyi kastetti mi? Küfre girmeyi kastetmedi mi meselesine girersek, Kainatta hiçbir millet kafir olmak için küfür işlememiştir. Öyle mi? Kainatta ki bu şeyhülislam İslam ibn-i sözüdür. Yani son olarak diyor, kim bir küfür sözü söyler küfür fiili işlerse onunla tekfir edilir. Çünkü onun küfre girmeyi kastetmese de, çünkü kainatta hiçbir insan küfre girmeyi ne yapmaz? Kastetmez. Yani Mekkeli müşrikler kafir olmak için mi küfür işlediler? Değil değil mi? Bilakis Allah'ın rızasına muvafakat ettiklerine inanıyorlardı. Ma'ne abuduhum illa li yqarrabuna ila Allahi bizim bunlara ibadet etmemizin tek sebebi bunların bizi Allah'a yaklaştırması içindir. Öyle mi? Bak bu kasıtla bir insanın kafir olması yatabilir mi? Yatamaz. Lakin buna rağmen ne oldular? Kafir oldular. Veya kul ebillahi ve ayatihi ve rasuluhu kuntum tastaeziun la ta'tazirû kad kefertum ba'de o biz şakalaşıyorduk diyen insanlar yani biz hayır küfre girmeyi değil bizim kastımız da diyen insanlara de ki siz Allah'la ile ayetleriyle mi dalga geçiyorsunuz? özür dilemeyin imanınızdan sonra küfre girdiniz biz buradan neyi anlıyoruz? biz buradan anlıyoruz ki kasıttan kastedilen kişinin küfre girmeyi kastetmesi değildir bu anlaşılı mı burası? peki ehli sünnetin kastetmiş olduğu şey nedir? Ehl-i sünnetin kastetmiş olduğu şey kişinin fiili kastetmesidir şimdi diyeceksiniz bu ne demek bu şu demek mesela diyelim ki bir adam burada secde ediyor şu perdenin arkasında put var öyle mi? biz adama dedik ki sen puta secde ettin adam da bize dedi ki hayır ben Allah azze ve celle'ye secde ettim görünürde put falan da yok biz diyelim perdeyi çektik bak işte perdenin arkasında put var dedik Öyle mi? Bu adam niye kafir değildir? Kasıt olmadığından ötürü. Neye kasıt olmadığından ötürü? Bu fiile kasıt olmadığından ötürü. Adam normalde Allah'a secde etmek istiyor. Lakin perdenin arkasında bir put var. Adam putu görmemiş. Adam normal kendince secde ettiğine inanıyor. Lakin bir sonra gösterdi ki put var. Bu nedir? Kasıttan kastettikleri şey budur. Yani kişinin fiili kastetmemiş olması. Tamam mı? Küfür fiilini. Mesela örneğin. Diyelim ki adam çok aşırı sevindi, hadiste olduğu gibi. Adam dedi ki işte e, Allah'ım sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Normalde devesini bulduğu için ben senin kulunum, sen benim Rabbinim demesi lazım. Lakin aşırı sevmişten ötürü ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun dedi. Bu adam kafir olur mu? Olmaz. Çünkü burada adam bu sözü kastetmemiş, dili sürçmüş. Öyle mi? Lakin örnek veriyorum. Adam diyelim puta secde etti. Biz adama, tamam ben puta secde ettim ama ben kafir olmak için yapmadım bunu derse bu kasıt değildir bizim kastettiğimiz, öyle mi? Bizim kastettiğimiz nedir? Puta secde etmeyi kast etmemektir. Yoksa puta secde ettikten sonra bu insan zaten nedir? Bu insan kâfirdir. Velev kendisi ben kafir olmayı istemedim dese bile. İki kasıtla arasındaki fark anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlamayan var mı? Yok. İşte bu kasıt, failde aranan şartlardandır. Öyle mi? Şimdi terse gelelim, engellere gelelim. Dedik bir ney? Adam müslüman olacak. O zaman engellerden bir tanesi ney? Adam kafir olmayacak. İki, akli balık olacak. O zaman engellerden bir tanesi ney? Deli veya çocuk olması. Öyle mi? Deli veya da çocuk olması. Onun öncesinde ne demiştik onu da sayalım. Üç, makdur aleyhi olacak. Ne demek o zaman? Mümteni olmayacak. Dört, kasıt sahibi olacak. Ne demek? Yani hata, tevil, cehalet, ikrah olmayacak. Bunlar hepsi kasda münafi olan şeyler. Tamam? Hata, tevil, cehalet, bir de ikrah. Hata ne demek? İnsanın bir şey yapmak istemediği halde onu yapması demek. Öyle mi? La yu'ahizukumullah bil-lughwi fi imanikum ve lakin yu'ahizukum بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ Allah sizi dillerinizden لغوًا dil sürçmesiyle yapmış olduğunuz yeminlerden dolayı yargılamaz lakin kalbinizin taammud ettiği kalbinizin bilerek yapmış olduklarından Allah size ne yapar? yargılar yani mesela diyelim bir adam normal günlük hayatta konuşurken vallahi diyor mesela vallahi şöyle yapacağım bunu yapmadığı zaman bu adam yemin kefareti veriyor mu? vermiyor neden? çünkü bunu kasten değil لغوًا söylüyor öyle mi? Allah Azze ve Celle de bunun asıl delili bu değil tabi sadece anlaşılsın diye söyledim. Bir tane adam çölde devesini kaybediyor ve devesini kaybettiği zaman da bu çölde deve kaybetmenin ne demek olduğunu biliyoruz herhalde. Adamın bütün yiyeceğinin, içeceğinin, bineğinin kaybolması demek, ölümle karşı karşıya kalması demek. Daha sonra umudunu kesmiş otururken diyor Peygamberimiz, devesi birden çıkıp geldi. O da bu sevinçle, devesini bulmanın sevinciyle ey Allah'ım dedi, Öyle mi? Ben senin Rabbinim, sen de benim kulumsun. أخْتَأَمِ شِدَّتِ farah, Sevincinin şiddetinden çokluğundan ötürü hata etti diyor Peygamberimiz. İşte bu hatada kasıt yok. Adam burada neyi kastetti? Kendinin Allah'a kul, Allah'ın Rabbi olduğunu. Ya yani bak sen benim Rabbimsin, ben senin kulunum, sen nasıl bana yardım ettin? Adam aslında bunu demek istiyor. Öyle mi? Ne diyor peki yanlışlıkla? Adam diyor ki ben senin Rabbinim, sen benim kulumsun. Bu hata. Neden dolayı bu adam küfre girmedi? kasıt olmadığından dolayı tevil ne demek? tevil delil olmayan bir şeyi delil zannederek ona göre amel etmek demek delil olmayan bir şeyi delil zannederek ona göre amel etmek demek bunun delilini kim söyleyecek? Hatip İbn-i Ebbaltığa gibi veyahut da Kudame İbn'i i gibi öyle mi? Kudame ne yapmıştı? Şimdi örnek verelim önce. Allah azze ve celle işkiyi haram kılarken bir grup sahabe dediler ki peki Allah işki haram kıldı. işki içip de ölen kardeşlerimiz ne olacak? Allah da ki iman edip salih amel işleyenler, iman edip takvalı olanlar, iman edip ihsan sahibi olan insanlara yapmış oldukları günahlarda bir beis yoktur. Ayet ne anlatıyor burada? Yani işki haram olmadan önce Düzgün Müslüman olanların içmiş oldukları içkiden dolayı onların üzerine bir beis yoktur. Aradan bayağı bir zaman geçti. Kudam-ı Mazun bu ayet-i kerimeye bakıp içki içti. Öyle mi? Hanımı ve bazı sahabeler de onu aleyhine şahitlik yapınca dedi ki ben bak Allah azze ve celle diyor ki böyle olan Müslümanların yapmış olduğu amellerde bir beis yoktur. Ben de iman edip salih amel, iman edip takva ehli olanlardan. Ben de içki içtim, o zaman bir şey yoktur dedi ve içki içti. Öyle mi? Burada koda memni mazun, tevil sahibiydi. Ne zamana kadar? Şüphesi izale edilinceye kadar. Hayır, bu ayet bunun için inmemiştir. Bu ayetten kasıt içki içip de, içki içip de, içki haram olmadan önce vefat eden sahabelerdir. Anlaşıldı mı? Bu insanlar nedirler? Bu insanlar tevil ehlidirler ve mazurdurlar. Bu insanlar tevülleri ehli bir baltan gibi. Öyle mi? Hatib bir baltan ne diyordu Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a? Ya Resulullah ben bu yaptığımı küfür olsun diye. Dinden dönmek için veya küfre razı olduğum için yapmadım. Peki niye yaptım ben bunu? Çünkü diğer sahabelerin Mekke'de aileleri vardı. Benim ise Mekke'de hiçbir ailem yoktu. Benim Mekke'de kalan ailemi koruyacak hiç kimse yoktu. Belki bu şekilde benim de müşriklerin yanında bir faydam olur da benim ailemi korurlar diye ben bunu yazdım. Ee, diyor. Bu şekilde kendince bir tevil yapıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onu ne yapmıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da onu tekfir etmiyor. Tamam? O zaman nedir? Tevil delil olmayan bir şeyin delil zannedilerekten insanın muhalefet etmesidir. Tabii bu ne olmayacak? Bu kafi meselelerde olacak. Öyle mi kapalı? Yani bugün biri çıkıp derse ki ben Kur'an-ı Kerim'e baktım, Allah sürekli Peygamber gönderiyor. Onun için Hz. Muhammed son Peygamber değildir. Tevil mi bu adamın yaptı? Tevil. Lakin bu tevil adamın küfre girmesine engel midir? Değildir. Öyle mi? Çünkü bu nedir? açık bir meselede küfre düştüğü için. Anlaşıldı mı? Veya mesela adam diyelim ben Arap lugatına baktım. İşte Arap lugatında Korkutma için bazı usupların kullanıldığını gördüm. Ondan dolayı kanaat getirdim ki cennet, cehennem, ahiret diye bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle kulları korkutup ahlaki bir düzene getirmek için böyle bir ustup izlemiştir. Bu sonuçta bir tevil midir? Bu sonuçta bir tevildir. Lakin sahibini kurtaran bir tevil midir? Değildir. Bunu söyleyen insan nedir? Bunu söyleyen insan kafirdir. Yani usulü dinde olmadığı müddetçe kapalı olan ya delili kapalı olduğu için veya vakası kapalı olduğu için kapalı olan meselelerde kişinin ne yapmasıdır? Kişinin delil olmayan bir şeyi delil zannetmesidir. Bu da ne zamana kadar geçerlidir? Şüphesi izale edilinceye kadar. Şüphesi izale edildikten sonra hala fikri üzerine ısrar ediyorsa kapalı mesele olsa dahi kişiyi ne yapar? kişiyi küfre götürür. Anlaşıldı mı? Başka ne dedik? Cehalet dedik. Öyle mi? Kapalı olan meselelerde kapalı mesele ne demektir? Kapalı mesele demek veya hafif mesele demek. Delili açık olmayan veya vak'ası açık olmayan meseleler demektir. Tamam? Mesela ne gibi? Örneğin, örnek olarak verecek olursak bir örnek. Mesela ikra'nın sınırları gibi. Öyle mi? Bir insan ikra'nın sınırlarının cahili olabilir. Yani her insan ikrah nedir, ikra'nın sınırları nelerdir, ikra'nın sınırı nereye kadar herkes bunu bilmek zorunda değil. Çünkü bunu bilmek zorunlu olsaydı, peygamber dine girerken bunu herkese zaten ne yapardı? Öğretirdi. Demek ki bu zorunlu olan bir şey değil. Tevil nedir? İş, kendi işlediğimiz konudan örnek verelim. Tevhül'ün sınırları nelerdir? Bunu herkes bilmek ne değil? Herkes bunu bilmek zorunda değil. Bunlarda cehalet ne olabilir? Yani herkes Kudam Evni Mazo'nun kıssasını bilip Kudam Evni Mazo'nun kıssasından ne tip sonuçlar çıkacak veya Hatib Evniye bir baltanın kıssasını bilip bu kıssadan ne tip sonuçlar çıkacak? Herkes bunu bilmek zorunda değildir. Öyle değil mi? Bu tip meseleler ya delilden veya vakasının kapalılığından ötürü ne olabilir? Kapalı olabilir. Herkes bunları bilmek zorunda değildir. Tamam? Bu tip bir meselede adam cahil olursa olabilir mi? Olabilir. Delil kendine ulaşmamış olabilir. Delil ulaşmıştır, delilden o anlaşılması gerekeni anlamamış olabilir. Veyahut da delil vardır. Lakin olayın üstü öyle bir kapanmıştır ki, olayın anlaşılmasının önünde bazı engeller söz konusudur. Bunlar hepsi olduğu zaman kişinin cehaleti nedir? Kişinin cehaleti bu tip durumlarda kendisi için mazerettir ve bu cehaletin izale edilmesi gerekir. Tamam ama delil apa çıksa, delil insana ulaşmışsa, öyle mi? Buna rağmen kişinin cağat iddiası ne değildir? Geçerli değildir çünkü bunun ismi cağat değildir, bunun ismi ismi iğarat yani yüz çevülme ve taksirdir. İnsanın üstüne düşen görevi yerine getirmemesi demektir. Tamam? Onun için bu tip durumlarda cağat ne değildir? Cağat geçerli değildir. Bir de ikra. İkra da nedir? Kişinin bir başkası tarafından zorlanaraktan istemediği bir şeyin yaptırılmasıdır. Burada da kasıt ortadan ne olmuştur? Kasıt ortadan kalkmıştır. Öyle mi? Kasıt ortadan kalkmıştır. Ondan dolayı ikrah da nedir? İkrah da küfür sözünü söylemek veya küfür fiilini işlemekte de insan için özürdür. Yani ikrah halinde bunu yapan insan küfre girmez. Bunun delili nedir? Bunun delili de Ammar'ın kıssası ve Ammar'ın kıssasının üzerine inen Nahl suresindeki ikrah ayetidir. Ammar anne babası gözünün önünde şey edilmiş, bütün kemikleri de kırılmış. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın inkar etmesi, dini inkar etmesi kendinden istemiştir. Ammar da ne yapmıştır? Ammar da bunu söylemiştir. Peygamberimizin yanına geldiğinde "Ey Allah'ın Resulü, Ammar helak oldu." demiştir. "Niye ey Ammar?" "Ben çünkü bunu bunu bunu söyledim." deyince Peygamberimiz kalbini nasıl buldun peki?" demiştir. "Kalbim imanla doluydu ey Allah'ın Resulü." demiştir. Bir daha dönerlerse sen de bir daha dön demiştir. Yani bir daha sana işkence yaparlarsa sen tekrardan dini veya beni reddedebilirsin diye Peygamberimiz ona ruhsat vermiştir. Ve Allah da hangi ayeti indirmiştir? Allah da e, küfre gönül açanların dışında kalbi imanla dolu olduğu halde küfre zorlananlar müstesna demiştir. Öyle mi? Yani bunlar küfre girmezler. Tabi ikrah nedir? İkrahın sınırları nelerdir? Cehalet nedir? Cehaletin sınırları nelerdir? Tevil nedir? Tevilin sınırları nelerdir? Bunlar neyi bunlar bir geniş konu. Biz şimdi önce engelleri bileceğiz güzelce. Engellerin delilini bileceğiz güzelce. Ondan sonra ne öğreneceğiz? Ondan sonra bir sonraki aşamada bunların sınırları, bunlar hakkında insanların farklı görüşleri, bu görüşlerin her birinin delilleri, bu delillerin değerlendirilmesi vesaire akabinde ki Şu anda bilmemiz gereken mesele ne? Bilmemiz gereken mesele kasıt fa'ilin küfre girmesi için aranan şartlardandır buna münafi olarak küfre girmesine engel durumlar nelerdir? hata tevil calet ikra. anlaşıldı mı? anlaşıldı peki fiilde aranan şartlar nelerdir? 1- fiilin kendinde aranan şartlar 2- fiilin subutunda aranan şartlar 1- fiilin kendinde aranan şartlar iki, fiilin subutunda aranan şartlar fiilin kendinde aranan şartlar ne demektir? fiilin ap açık olması ve ona delalet eden onun küfür olduğuna delalet eden delilin de ap açık olması demektir anlaşıldı mı? fiilde aranan şart ne demektir? fiilin küfür olduğuna dair fiilin küfürlüğü Ap açık olması gerekir. Fiilin küfür olduğuna delalet eden delilin de açık olması gerekir. Anlaşıldı? Ne demek? Fiilin küfür olduğu açık olacak demek mesela. Örnek veriyorum. Diyelim ki bir adam dedi ki misal Muhammed dedi ve sövmeye başladı. Öyle mi? Bu adam küfre girer mi? Hangi Muhammed'e sövdüğünün önce belli olması lazım. Eğer insanlardan herhangi bir ismi Muhammed olan bir vatandaşa sövüyorsa bu onu ne yapar? Fasıh yapar. Lakin eğer Resulullah'a sövüyorsa haşa ve kella bu onu ne yapar? Bu onu kafir yapar. Yani sözün küfre delaletinin apaçık olması lazım? Hiçbir ihtimalin ortada ne olmaması lazım? Hiçbir ihtimalin ortada olmaması lazım. İki, bu söz küfürdür veya bu fiil küfürdür diyen delilin apaçık olması lazım. Apaçıktan kastımız ne? Yani delaleti de, sübutu da ne olacak? Kat'i olacak. Sübutu kat'i ne demekti? Yani bize geliş yollarında hiçbir şüphe olmayacak. Neydi bu? Ya Kur'an ayeti olacak veya da sahih sünnet olacak. Yani bize geliş yollarında hiçbir sorun olmayacak. Ki mütevatir olması lazım ki biz bilelim bunun bize ulaşmasında şüphe ne değildir, söz konusu değildir. Veya mütevatir olmasa bize, bize geliş yollarında ne olmayacak? Hiçbir şüphe kalmayacak. 2- Delaleti kat'i olacak. Yani bizim küfürdür dediğimiz meseleye ayetin delaleti ne olacak? Kat'i olacak. Yorum yoluyla ne yapılmayacak? Yorum yoluyla çıkarılmayacak. Anlaşıldı mı? Çok açık. Mesela örneğin, misal buna iki örnek verelim. Derleti kat'i olan ve derleti kat'i olmayan. Mesela günümüzden örnek verelim ki mevzu anlaşılsın. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu sözü söyleyen adam kafirdir. Öyle mi? Niye? Hüküm yalnızca ve yalnızca Allah'ındır. Hem derleti kat'i hem subuti. Bundan başka bir mana anlaşılır mı? Yani hüküm yalnızca ve yalnızca Allah'ındır'dan ikinci bir mana anlaşılması mümkün müdür? Değildir. Lakin ikinci bir şey mesela, e, ikinci bir örnek olarak söyleyelim müşrik biriyle evli kalan veya kafirin arkasında namaz kılan kafirdir. Neden? Çünkü Allah müminlere kafirlere Allah kafirlere müminlerin üzerine yol vermeyecektir. Ne alaka? Yani ayetle delil alınan yer arasında delaleti kat'i bir alaka var mı? Var mı bir alaka? Yani buradan yola çıkıp işte kafirin arkasından, tamam bak kafirin arkasından namaz kılanın namazı batıldır, eyvallah. Bunda bir problem var mı? Yok. Kafirin arkasından namaz kılan adam nedir? Fasıktır. Bunda bir problem var mı? Yok. Kafirin arkasından namaz kılan bir adamın itikadında problem vardır. Bunda bir şey var mı? Yok. Kafirin arkasından namaz kılan adam kafirdir. Yok burada duracağız. Öyle mi? Ne lazım bize? Sübutu ve delaleti kat'i nas lazım. Öyle mi? Ne bunun nas'ı? Allah mü'minlere, kafirlere mü'minlerin üzerine yol vermeyecektir. Uzaktan yakından konuyla bunlar aslında bir alaka var mı? Zorlarsan var. Yani zorlaya zorlaya zorlaya zorlaya alaka kurarsın. Lakin bu şekilde zorlama yoluyla kurulan alakalarda tekfir kesinlikle ne olamaz? Tekfir kesinlikle olamaz. Anlaşıldı mı? Bu iki örnek oturdu mu yerine? Yani ne olacak? Nas'ın delaletinin de sübutunun da kat'i olması gerekir. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Dedik ne? Bir fiilde, fiilin kendinde aranan şartlar. O zaman mesela bunun engelleri ne olabilir? Fiilin kapalı olması, delilin kapalı olması veya sözün lazımı olması. Mesela lazimül mezhep, neyse bir mezhep öyle mi? Örnek olarak söylüyorum mesela, adamın biri dedi ki misal ben dedi, <gülüyor> mesela nasıl söyleyelim bir örnek verelim buna, lazımül ise bir mezhep diyelim. Örneğin adamın bir tanesi mesela biz biliyoruz ki tetsim küfürdür. Öyle mi? Bir insan Allah'ın sıfatlarının kulların sıfatı gibi olduğunu söylerse bu ne olur? Bu küfürdür, öyle mi? Adamın biri şöyle bir söz söyledi mesela, dedi ki ben sıfatlardan ne anlıyorsam onu anlıyorum dedi mesela. Yani ben sıfat ayetlerini okuduğum zaman aklımda olan bilgi neyse, ben onunla anlıyorum sıfatları dedi. Şimdi biri çıkıp bu adama dese ki sen bu sözünle teçsime gittin ve kafir oldun. Bu doğru mudur? Değildir, öyle mi? Adam çünkü teçsimi, adam teçsim gibi bir söz söylemedi, öyle mi? Ben müccessimeyim demedi, Allah'ın sıfatı benim sıfatımın aynısıdır demedi, öyle mi? Adam iki üç manaya birden gelebilecek olan kapalı bir söz söyledi, öyle mi? Bu adam mücessimedir, bu adam mücessimi olduğu için de kafirdir diyen, bu adamın sözüne mana yüklemiştir, sözünün lazımı ile adamı tekfir etmiştir. Öyle mi? Bizim ne dememiz lazım bu adama? Arkadaş, senin bu sözünden kastetmiş olduğun şey bu mudur? Adam diyelim dedi haşa ve kella, Allah'ın sıfatları Allah'a yakışır şekildedir, kulların sıfatları kendine, kendilerine yakışır şekildedir. Bak teslim ortadan kalktı. Öyle mi? Öyleyse hiç kimse sözünün lazımı ile sözünün gereği ile ne yapılamaz? Sözünün gereği ile tekfir edilemez. Anlaşıldı mı? Yani o adamın o söylemiş olduğu küfre sözünün küfre delaleti açık olması lazım. Anlaşıldı mı? Mesela buna başka bir örnek verebilir miyiz? Verebiliriz. Mesela diyelim ki bir adam kendisi hiçbir küfür fiili işlemiyor. Bütün küfürlerden teberri etmiş, lakin küfür işleyen birini şer'i bir özürden dolayı tekfir etmiyor. Tamam, bir adam kendisi hiçbir küfür yok amelinde Müslüman, küfür işleyen birini şer'i bir sebepten ötürü tekfir etmiyor. Ne gibi mesela? Adam diyor ki bence bu mesele kapalıdır, bu meselenin vuzuha kavuşması lazım vesaire. buna benzer bu delil açık değildir bu delilin delileti kata'i değildir bence gibi sebeplerle birini tekfir etmiyor. Şimdi buradan biri çıksa gelse de ya bu adam, he, bu kafire kafir demiyor, o zaman bu kafirin küfrüne rıza gösteriyor. Veya bu kafire kafir demiyor, o zaman bu adam kafirlerin mezhebini sahih görüyor. Veya müşriklerin yolunu doğru buluyor falan. Bunlar hepsi zulüm olur, öyle mi? Adam eğer kafirin yolunu küfür bulsa kendisi o küfrü yapar zaten. Öyle mi? adam kâfirin yaptığına rıza gösterse ben bu adamı şu sebepten ötürü tekfir etmiyorum demez. Zaten bu sözü söylemesi bile bu adamın tev'idi anladığını, şirki anladığını gösterir. Öyle mi? Birilerinin tekfirinde engel var mıdır, yok mudur? Bu meseleleri araştırıyorsa bir adam, bu meseleleri konuşuyorsa bir adam bu bile onun bu meseleler hakkında bir bilgisinin olduğunu, küfrün şirkin ne olduğunu, bunlardan kaçınmak gerektiğini, hangi hallerde tekfirin olup olmayacağını araştırdığını gösterir. Öyle mi? bak fikri yanlış olabilir fikri doğru olmayabilir biz bu adamı tasvip etmeyebiliriz öyle mi? çünkü Allah'ın tekfir ettiğini tekfir etmesi gerekir etmiyor diyelim lakin biz bu adamın sözüne manalar yükleyip öyle mi? Ha, sen bunu tekfir etmedin o zaman sen bu küfre rıza gösterdin sen bunu tekfir etmedin o zaman sen kafirleri dost edindin gibi manalar yüklersek bu defa bu adama ne yapmış oluruz? zulmetmiş oluruz çünkü lazımul hep. Leyse bir mezhep. insanın sözünün lazımı gereği insanın mezhebi değildir. Ne zamana kadar? Zikredildiği zaman kendisi o lazımı kabul ederse o zaman zaten mesele bitmiştir. Diyelim biz adam dedik ki sen bunu tekfir etmiyorsun, sen bunu küfürden rıza gösteriyorsun. Her dedi ben bunu yaptığını ne küfür görüyorum, e, bu yaptığı da doğrudur dedi mesela. Ha o zaman demek ki bu adamı nedir? Bu lazımı kabul etmiş demektir. O zaman bu adam ne yapılır? Bu adam o zaman tekfir edilir, tamam? O zaman fiilde aranan şartlar nelerdir? 1. Fiilin küfür olduğuna delalet eden delilin apaçık olması. 2. Fiilin kendisinin apaçık olması. Anlaşıldı? Bunun delili var mı elimizde? Var. Peygamber Aleyhissalatu vesselam yönetici konumunda olan insanların tekfir edilip onlarla savaşılıp savaşılmayacağı sorulduğunda soru soran sahabeye ne diyordu? Ubade i Samite'ye İlla antaro fihim kufran buahan. Endekin min Allahı fihi burhan. Onlarda apaçık bir küfür görürseniz, sizin de yanınızda bunun küfür olduğuna dair apaçık bir delil olursa, o zaman onları tekfir edip onlarla savaşabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Fiilin apaçık olması, fiile delalet eden delinin ne olması apaçık olması. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Anlaşılmayan bir şey yok O zaman ne diyeceğiz Diyeceğiz ki bunlar Allah Azze ve Celle'nin Hudutlarındandır Bunlar Allah Azze ve Celle'nin nelerindendir Hudutlarındandır Ve bunların üzerine ahkam bina edilir Ondan dolayı İslam bu meseleleri Herkese değil Sadece alimlerin arasından da kada görevini üstlenebilecek olan insanlara vermiştir. Anlaşıldı mı? Bu meseleler Allah'ın hudutları olup ve bu hudutların üzerine ahkam bina edildiği için yani bir adama kafir dediğimizde bunun hükümleri apayrı, müslüman dediğimizde bunun hükümleri ney? Apayrı. Böyle olduğu için İslam bunu herkese değil, her alime de değil. Alimlerin arasında da arasından da kada görevini üstlenebilecek şekilde fetva, fetva usülü, kada, kada usülü bunlara sahip olan insanlara ne yapmıştır? Bu yetkiyi vermiştir. Tabi nerede? İslam devletinde. Bunu ne için söylüyoruz? Tekfiri kadadan başkası yapamaz diye değil. Bu yanlış bir görüş, öyle mi? Sadece bu meselenin ehemmiyetine bina. Yani insanlara ilimsiz bir şekilde tekfir edenler de sapıktırlar. İlimsiz bir şekilde insanları ben tekfir etmem diyenler de sapıktırlar. Allah azze ve celle'nin dini bu ikisinin neindedir? Allah azze ve celle'nin dini bu ikisinin ortasındadır. Tekfir edilmesi gerekenler açık bir delil ve açık bir fiille tekfir edilmelidirler. Tekfir edilmemesi gereken hakkında şüphe olan insanlar da yine bu açık delillerden ötürü ne yapılmamalıdırlar? Tekfir edilmemelidir. Yani ikisi için de ilim lazım. Tekfiri ispat eden, tekfiri nafiyeden içinde ne lazımdır? Tekfir-i için de ikisi içinde ilim lazımdır. Ve dediğim gibi bunların birbirine karışması, bunlardaki cehalet, konunun tam anlaşılmaması, bunlar ne yapar? Allah'ın bütün ahkamını indirirken gözetmiş olduğu gayeleri ve kasıtları yerle bir eder. Allah Azze ve Celle bütün bu şeriatı niye indirmiştir? Kafirle mümin birbirinden ayrılsın, isimleri ayrılsın, hükümleri ayrılsın ve akıbetleri ayrılsın diye. Öyle mi? Bütün bu din niye vardır? Kafir ile müminin isimleri birbirinden ayrılsın. Bunun ismi kafir olsun, bunun ismi mümin olsun. Ahkamları birbirinden ayrılsın. Ne demek ahkamları birbirinden ayrılsın? Yani bunlar arkasında namaz kılılsın, bunun kestiğini yensin, buna şu yapılsın, bunun velayet hakkı olsun, bu sevilsin, itaat edilsin. Kafire gelince bunların tam zıddı, bunların hiçbiri olmasın. Öyle mi? İkisinin akıbeti de birbirinden ayrılsın. Ne demek? Biri cennete gitsin biri de cehenneme gitsin. Öyleyse bu meselelerin birbirine karıştırılması Allah azze ve celle'nin gözetmiş olduğu bütün maksat ve gayelerin birbirine karıştırılması demek. Peki buraya kadar anlattıklarımızın hepsi nerede geçerli? İslam toplumunda ve Müslümanlar için geçerli. Öyle mi? Çünkü küfür toplumunda fertler zaten Müslüman değillerdir. Küfrü benimseyen, küfrü kanaatseyen, küfür üzerine yetişen, küfrü destekleyen insanlar zaten Müslüman olmadıkları için bu ahkem onlar için ne değildir? Bu ahkem onlar için geçerli değildir. Bunlar ya İslam toplumunda yaşayan fertler veyahut da birey olarak yaşayan Müslümanlar için nedir? Müslüman olan insanlar için geçerlidirler. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Yok. Maşallah vaktimiz bayağı iyi dönmemiş. Bir İnşallah tam kalan kısmına devam ederiz bir sonraki derste devam ederiz tam? Vakhiru davana. Hatta bir sorusu olan var mı? Anlamayan veya soru sormak isteyen var mı? Yok. Vakhiru davana. Elhamdülillahi rabbil alamin.